Gezer 300 yaşında Jean-Jacques Rousseau <gülüyor> Hazırlayıp sunan Mustafa Bayka Mustafa Bayka Evet Açık Radyo, Açık Dergi programı devam ediyor. Yalnız Gezer bölümündeyiz. Mustafa Bayka ile beraber Jean-Jacques Rousseau'nun 300. doğum yıl gerçekleştirdiğimiz özel programın 6. bölümünde Emil konuşacağız. Rousseau'nun pedagoji eğitim üzerine halen bu çağda etkilemekte olan eserini değerlendireceğiz. Evet, geçen programda kontrasosyal demiştik toplum sözleşmesi. Aynı sene ve aynı zamanda yayınlanmış Emil isimli eser. Kontrasosyal'in de epey. Önüne geçmiş ve kendinden sonraki e, edebiyat içinde olsun, e, pedagoji içinde olsun epey belirleyici olmuş bir eser olduğunu söylemek. Yanlış mı? Böyle başlayalım isterseniz. Evet, merhaba. E, Emil ya da Eğitim Üzerine, evet. Russo'nun çok okunmuş olan, hemen yayınlandıktan sonra büyük ilgi gören yapıtının adı. Russo burada insanların biçimlendirme sanatı diye hı hı. nitelendirebiliriz hedef genel bakış Bakışını. açısını Aslında çocuk eğitimi ne ele alıyor e, yapıtı 5 kitaptan oluşuyor 5 kitaptan geniş bir program içeriyor eğitimin tüm yönlerini ele alıyor Bu kitabında Rusu hı hı. din eğitimi dahil olmak üzere Yani şöyle Russoya göre tanrı e, kiliseler tanrı ve insanlar arasında aracı rolünü üstleniyorlar ama bu kurumlar tanrı kavramına belli ölçüde zarar veriyorlar. Dogmalarıyla, açınlamalarıyla, vahiy açıklamalarıyla gerçek inanca inana zarar veriyorlar. Emil bu yapıtı bir şeyi birleştirmiş oluyor. Russo bu yapıtıyla bir şeyi birleştirmiş oluyor. Katolik kilisesi ile protestan kilisesi bir noktada birleşmiş oluyor bu yapıtın yayınlanmasından <gülüyor> sonra. Her iki kilisede yapıtı mahkum ediyor <gülüyor> ve yakıyorlar. Evet. Russo da tabii takip altına alınıyor. Bu yapıt biraz yaşamını zora sokuyor Russo'nun. Motiye'ye gidiyor Russo. Kaçıyor Russo. <gülüyor> Motie Neuchatel prensliğinde bir yer. Cenevre'nin 100 kilometreye kadar kuzey, kuzey batısında pardon. Hı hı. Ve Prusya imparatoğlu'na bağlı bir bölge. Yani Frederic II'ye bağlı. Büyük Frederic. Evet. Motie'deki yaşamında Ruso egzantrik ayrıksı tuhaf bir tipe dönüşüyor. Ermeni giysileri giyiyor. Doğulu tarzda kürk bir başlık takıyor. 25. Uzun bir palto'yu tercih ediyor. Bu giysilerin, de, bu giysilerin de çok pratik ve rahat olduğu için tercih ettiğini vurguluyor. Motiye onun için başka bir uğraşa kapı açan bir mekan oluyor. İlk kez Russo botanikle burada ilgilenmeye başlıyor. Bitkileri topluyor, inceliyor ve sınıflandırıyor. Hı hı. Dağdan yazılma, yazılmış mektupları da 1764'te emile karşı çıkanların ağır eleştirilerine karşı savları yaymak için kaleme alıyor. Evet. dahadan yazılmış mektupla. Hı. Şimdi kitaba dönersek. Birinci sav insan doğası gereği iyidir. Artık bu Ruso'nun temel savı toplum. Ve toplum onun e, toplum tarafından e, yaratılan kültür insanı bozmuştur. Bu eğitim pedagojik kitabında Rousseau çocuğun doğal yeteneklerini açmak istiyor. Çocuk doğal yeteneklerini kullanacak. <gülüyor> Ve Rousseau'nun önerdiği eğitim aracılığıyla bu yetenekleri kullanacak. Harekete geçirecektir. Hı hı. Her bölüm, 5 kitaptan e, oluştuğunu söylemiştik yapıtın, her bölüm ya da kitap çocuğun bebeklik çağından ergenlik dönemine kadar geçen süredeki eğitimini ele alıyor. Evet. Rousseau'nun bu kitabında anahtar kavramı özgürlük ve doğa. Yani başka bir şey de düşünülemez zaten. Evet. Doğa içinde özgürlük. Bebeklik döneminde Russo çocuğa bir hareket serbestliği sağlanmasının gerektiğini vurguluyor. Kesinlikle kundak yok. Bebeği kundaklama yok. Bebeğini emekleme döneminde daha doğrusu çocuğun emekleme döneminde çocuğun çevreyi keşfetti. ...keşfetmesi, kendi deneyimleri kazanması için serbest kalması, serbest kalmasına sağlanması gerekiyor bu dönemde. Evet. Çocuğun gelişmesini serbest bırakmak, bunun yanında konuşmasına, büyümesine karışmamak bir müdahalede bulunmamak gerekiyor. Yani... Çocuğun bir an evvel konuşmasını sağlamak, bir an evvel büyümesini sağlamak Russo'nun pedagojik yöntemleri arasında yok. Çocuk ne zamanki yürüme çağına geliyor Russo çocuğu açık havada dolaşmaya serbest bırakıyor. Bu ne amaçla? Tabi çocuk yavaş yavaş doğayı keşfedecek. Ve böylesi Çocuğun fiziksel duyuları ve yetileri gelişmeye başlayacak doğa içinde. Böyle bir yöntem Russo'ya göre kitaplardan öğrenilecek bir takım kurallardan çok daha iyi sonuç verecektir. Russo bu kitabında çocukluk dönemini büyüklere sesleniyoruz Bu dönemi büyüklerin sevmesi gerektiğini vurguluyor. Çocuğun oyunlarına, zevklerine, sevimi içgüdülerine ve eğilimlerini büyüklerin desteklemesi gerektiğini vurguluyor. O zamanki dönemin pedagogları da bunun tam tersini düşünüyor. Evet, Çocuğun yanlış eğilimlerini hemen cezalarla önleme. Evet. Düşüncesinde bu pedagoglar Hı. ve çocuğu Bu pedagoji anlayışı bir yetişkin olarak görüyor. Hı hı. Russo'da Russo'nun bu kitabında özgürlüğün karşısında otorite var. Hı hı. Hoşgörünün karşısında cezalar var. Ne zamanki çocuğun pedagojik eğitiminde otorite ve cezalar ön plana çıkıyor. Sonuç çocuğu kötü ve ...hırçın yapıyor. Hı -hı. Önemli değil mi? Evet. Daha önce de... ...vurgulamıştık, daha doğrusu anlatmıştık. Yani... ...çok kişiyi etkiliyor. Hı -hı. Etkilemiş Ruson'un pedagojik yöntemi. Hatta anlatmıştık... ...işte Reşat Nuri Güntekin'in babası bile... ...Reşat Nuri Güntekin'i bir sene... ...okula göndermiyor. Evet. Ve en azından çocuğu bir sene boyunca... ...özgür bırakıyor. Hı -hı. Belki belki değil... Bazı yetilerinin de e, gelişmiş olmasında Reşat Noridi'nin belki bu bir senenin de çok önemli bir payı vardır. Evet, neden Sence? Olmaz. Olabilir tabii. Olabilir ki. diyorsun. Evet. Şöyle yap yapmak istiyorum ilk sen. Emilia'da eğitim üzerine kitabından bir takım ufak pasajları ele alalım, okuyalım direkt. Böyle. Mesela birinci kitabında 137. sayfada Say Yayınları'ndan yayınlanan Emilia'da eğitim üzerine altı kitapta El işlerinin ve beden alıştırmalarının karakter ve sağlığı günçlendirme konusunda yararlarını uzun uzun kanıtlamaya niyetim yok diyor Rusu. Hiç kimsenin tartışmadığı bir şey bu. En uzun süreli yaşam örnekliğine baktığımızda bu insanların hemen hemen tümü en fazla beden eğitimi yapmış, en çok yorulmuş ve en çalışmış insanlardır. Bu da günümüz açısından önemli bir ipucu <gülüyor> sağlık açısından öyle değil mi? evet eee kundak sorunluğuna geliyor. Kundakta olmayan, hasta olmayan ve hiçbir şeyleri eksik olmayan çocukların uzun uzun ağlamaları alışkanlık ve inat sonucudur diyor. Kesinlikle doğadan kaynaklanmaz diyor. Ve birtakım pratik önerilerde bulunuyor. Gene bu sefer ikinci kitabında çocuğunuzu mutsuz etmenin en şaşırtmaz yolunun ne olduğunu biliyor musunuz diyor? Onu her şeyi elde etmeye alıştırmak. Çünkü kolayca yerine getirilen istekleri sürekli artacak ve sonunda siz gücünüz yetmediği için bunları reddetmek zorunda kalacaksınız. Ve birdenbire karşılaştığı bu reddedilme durumu isteklerinden mahrum olma duygusundan daha fazla sıkıntı verecektir ona. Önemli ve pratik öneriler. Evet çoğunlukla. Gördüğün gibi. Gene ikinci kitapta çocuğunuza kesinlikle sözlü ders vermeyin. Deneyerek ders alması gerekir diyor. Yani denemeden kasıt doğada pratik yaparak. Kesinlikle hiçbir ceza vermeyin. Çünkü kabahatin ne olduğunu bilmez. Kesinlikle özür dilettirmeyin. Çünkü sizi üzmeyi bilmez. Yaptığı şeylerde... Her türlü ahlak anlayışı dışında kaldığından ahlaki açıdan kötü olan ve ceza ya da azarlanmayı hak etmesini düşündürtecek bir şey yapması mümkün değildir diyor. Gene ki tabii ki de gerçek objelerle çalıştırı çocuğu diyor. Gözlerinin önünde sadece orijinalin bulunmasını istiyorum. Ve bu orijinali gösteren bir kağıt bulunmasını istemiyorum. Bir ev resmini eve bakarak, ağaç resmini ağaca bakarak, insan resmini insana bakarak yapsın. Ve böylece cisimleri ve görünüşleri incelemeye alışsın. Nasıl ilginç öneriler evet. değil mi? Evet. Yaşam üzerine çok önemli bir pasajı var Rousseau'nun. Dördüncü kitabın başında şşş. Başlangıç paragrafında şöyle diyor. Şu dünyadan ne kadar çabuk gelip geçiyoruz? Yaşamın ilk çeyreği yaşamdan nasıl yararlanacağımızı öğrenemeden geçiyor. Son çeyreği ise yararlanmaktan vazgeçtikten sonra geçiyor. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki yaşamayı... Bilmiyoruz ve yaşayamıyoruz ve yaşamımızın iki gereksiz ucunu ayıran aralıkta bize kalan zamanın dörtte üçü uyku, çalışma, sıkıntılar, acılar, korkularla tükeniyor. Yaşam kısadır, kısa sürmesinden değil bu kısa zamanın neredeyse hiç keyfini çıkaramamamızdan. Ölüm anının, doğum anından uzak olmasının bir anlamı yoktur. Bu mesafe iyi doldurulamadığında yaşam her zaman kısadır. Rousseau'nun e, bir açıdan neden yaşam filozofu olarak e, evet. adlandırıldığı da <gülüyor> bu paragrafta çok Kesinlikle. güzel ortaya çıktı evet. öyle değil mi? Derdinin sadece eğitim olmadığı mesela şu kitap içerisinde. Evet. daha İnsanla alakalı daha genel bir kavrayışın belki de ortaya konduğu yer. Evet. Din konusunda da tabii çok önemli. Savoyanlı bir papazın din eğitimi üzerine görüşlerini sergilediği bir pasaj var ki çok önemli. Daha doğrusu bir bölüm var ki çok önemli. Biz kısa geçelim. Şöyle diyor, başkalarının düşünceleri özellikle din konusunda çok önemlidir. Tabii hep emil bağlamında bunu Göz önünde bulunduruyoruz o <gülüyor> ama biz her konuda bu boyunduruğu kırmak istiyoruz otoriteye kesinlikle pabuç bırakmak istemiyoruz biz emile hiçbir şey öğretmek istemiyoruz ve her şeyi kendisinin öğrenmesini istiyoruz nasıl bir din eğitimi vereceğiz ona peki doğa insanını hangi mezhebe sokacağız Bu sorunun cevabı çok basit bence. Hiçbirini empoze etmeyeceğiz. Sadece onu bunlardan en iyisini se seçebilecek duruma getireceğiz ve özgür bırakacağız. Ve bu pasajda da neden her iki e, birbirine karşıt kilise e, kurumunun eminliği yakmaya mahkum edildiği de çok net bir biçimde anlaşılıyor. E, özellikle Savoğalı rahibin inanmaktadır. İnanç açıklaması bölümü Rousseau'nun genel din felsefesinde çok önemli bir pasaj, <gülüyor> daha doğrusu bölüm oluşturuyor. <gülüyor> Rousseau tabi Emil'in e, aşk yaşamını da sevgi dünyasını da ele alıyor ve ona e, bir eş de düşünüyor. E, o eşin adı da Sophie ve uzun uzun Sophie'nin Emil'e e, nasıl arkadaşlık edeceğini onun için nasıl uygun bir eş olacağını biraz da kadınları biraz da değil kadınları ikinci plana atarak sergiliyor. Bunu da özellikle vurgulayalım. Evet gördüğün gibi mesela gene Emil'de Russo doğa sevgisini ortaya koyuyor ve doğayla Emil'in iç içe yaşaması gerektiğini her bölümde mesela son kitabında Beşinci kitapta bile vurguluyor. <Gülüyor> Şurasını okumak için e, istiyorum. E, Tabii. E, yani Rusun'un doğan sevgisi açısından çok önemli bir e, pasaj görünümünde. Açık havada yürümeyi ihmal etmiyoruz. Çevremizde gördüklerimize bakmayı ihmal etmiyoruz. Ve istediğimiz zaman uzun uzun seyrediyoruz çevremizi. Emil hiç posta arabasına binmedi. Ve acelesi olmazsa binmeyecektir de. Zaten niçin acelesi olabilir emilin? Tek bir şey için acele edebilir ancak. Yaşamdan zevk almak. At gezintisinden daha zevkli tek bir gezinti vardır bence. Yaya yürümek. İstediğiniz zaman yola çıkarsınız. istediğiniz yerde durursunuz. istediğiniz kadar az ya da çok idman yaparsınız. Her şeye bakarsınız. Her şeyi gözlemlersiniz. Sağa dönersiniz, sola dönersiniz Hoşunuza giden her şeyi incelersiniz Her şeyi her açıdan bakabilirsiniz Bir dere mi gördüm? Hemen yaklaşırım Bir çalılık mı gördüm? Hemen gölgesinde otururum Bir mağara mı? Girerim içine Taş ocağı mı? Oradaki taşları, madenleri incelerim Neresi hoşuma giderse orada kalırım Sıkıldığım an kalkar giderim Ne atlara ne de bağlarım Posta arabalarına bağımlılığım olur. Çok önemli değil mi evet, İstanbul evet, Pataj? Evet, kesinlikle. Doğa sevgisini e, çok güzel bir biçimde vurguluyor. Sevgisini ve esasında şeyi yani doğa olan o yakın ilişkiyi yakın esasında ilişkiyi, kuruyor. Sevgiden ve de öte, yani birliktelik işte, gibi bir şey aslında. Yani. Evet, Russo'nun da güncelliğinin önemli bir bölümü bu düşüncelerinden, bu tercihinden kaynaklanıyor. Evet. Yani Rousseau hem bir klasik hem de modernitenin önemli bir fel e felsefecisi, düşünürü, filozofu. Evet, çok önemli Yok. bir damar. Sen de katılıyorsun herhalde düşünceme. Şüphesiz. Tersin olamaz. E Şimdi Betül Çotuk Söken'den bir paragraf okumak istiyorum. Russo konusunda özellikle Emil konusunda yazdığı bir makale var. Hı hı. Felsefeci Profesör Betül Çotuk Söken. Evet. Şöyle diyor makalesinde. Genel olarak toplumsal, tarihsel, kültürel bir varlık olarak nitelediğimiz insanı ve onun gelişim sürecini bilgi deneyi meştiğinde anlamaya çalışan Rousseau'nun söylemi günümüzde birincil gündem maddesini oluşturan eğitimi anlama açısından son derece kışkırtıcı görünüyor. Kendimizi, kendimizle, eylemlerimizle, arzularımızla, isteklerimizle, değerlerimizle gereksinimlerimizle olan ilişkilerimizi başka insanlarla dünyayla, doğayla bilgiyle olan ilişkimizi yozlaşmadan anlamak için bir kez daha Russo'yu emili okumak gerekiyor. Burada bir parantez açmış Çotuk Söken. Elbette cinsiyetçi tutumunu ayraca yani paranteze alarak diyor. Evet. Russo Felsefi antropolojinin de bir öncüsü tabii. Gene Betül Çotuk Söken'in vurguladığı biçimiyle söylersek evet. insanı bütünlüğü içinde kavramaya çalışan böylece bir bakıma Kant'tan da önce felsefi antropolojinin yolunu açıyor Rousseau. <gülüyor> Rousseau insanın çevreyle doğayla olan ilişkisini sualda tutumuyla daha önce bahsediyor. Programlarımızdan birine özellikle sen vurgu yapmıştı Anmıştım stuva, evet. Anmıştın Stoğa felsefesini. Stoğalı tutumuyla, tavrıyla sürekli olarak gündemde tutuyor Russo. Bir çocuk masumiyeti saflığı içinde oynayan doğayı, doğal çevreyi, dünyayı gözlemlemek ve ona uygun davranmakla ancak özgürleşebilen insan, Emil'in ana doğrultusunu oluşturuyor. Evet. Evet. bu da önemli burada dönemin bütün pedagoji anlayışlarından bütün insan esasında hani giderek mekanik demeyeceğim Tabii ki o daha da öncesi ama giderek hani endüstri endüstri çağına da yaklaşırken esasında özellikle bütün farkların yok olduğu ve hani endividü değil de daha o da artık evet. nasıl diyeyim eşit yani liberalizm öncesi de esasında çok önemli uyarılar da, olarak da görülebilir evet evet çok iyi bir bu. çünkü bu Bir yandan galiba hani onu da değineceğiz. Şu günde de demin siz de söylediniz aynı şekilde. Yani kitabın güncelliği şaşırtıcı esasında. Evet. Eminim. Yani Fransa'da da Russo üzerine yayınlanmış yapıtlarda başlıklar daha çok iki kavram üzerinde yoğunlaşıyor ilk bildiğin gibi. Modernite ve klasik. <gülüyor> yani bir klasik yazarın, klasikleşmiş bir yazarın modernitesi. Çok önemli. Pedagoji tarihinde bu kitap hem pedagoji tarihinde hem de dinsel duyarlılık tarihinde bir çığır açıyor. <Gülüyor> bir yenilik. Uzmanlar, pedagoji konusundaki uzmanlaşmış kişiler aktif yöntemlerin otoriter olmayan pedagojinin öncüsü olarak görüyorlar bu yapıtı. Bunu da özellikle Emil ee, ya da eğitim üzerine kitabına bir çok önemli bir önsöz yazan Pierre Bürjolen gene Ruso uzmanı olan birjolen vurguluyor bu saptamayı hı hı. Hı hı. bu kitap sayesinde çocuğa ve çocukluk dönemine çok değişik bir açıdan bakılabilmiştir ve bu yapıt, Avrupa'da 18. yüzyılın sonuna kadar büyük bir etki yaratıyor ve her zaman da pedagoji tarihinde önemli bir <gülüyor> e, kitap olarak yerini sağlamlaştırıyor. Evet, 2-3 dakikamız var esasında. Ee, Değerlendirebiliriz isterseniz. Emilya'da Eğitim üzerine adlı kitabının sonunda... Emil için fragmanlar bölümü var. Hı hı. Orada da önemli bir takım e, vurguları var Rousseau'nun. Özellikle e, Rousseau'da e, e, muhakkak bir tanrı anlayışı var. Bundan hiçbir zaman vazgeçmemiş. Tabii. Ve bir din anlayışı var. Fakat e, bu Emil için fragmanlarda çok değişik bölüm var. Şöyle sesleniyor çocuğa. Dindar olun çocuğum. Demek ki dindarlarla hiçbir problemi yok Dindar olun çocuğum. Dindarları sevin. Ama yobazlardan uzak durun. Onlarla ilişki kadar zararlı bir şey yoktur. Onların o karanlık gurullarının tedavi edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Ya egemen olmak isterler ya da zarar verirler. Aç gözlü, hırslı, kıskanç olurlar. Fırıldaktırlar, İntikam peşinde koşarlar, her işleri gizli kapaklıdır ve sürekli başkalarının yaşamlarını gözlerler. Dostluklarına güvenilmez, nefret duyguları kesinlikle yumuşamaz ve hoşlarına gitmeyen işler yaptığınızda kendi aralarında oluşturdukları güç birliğinin gazabından kurtulmak mümkün değildir. En doğrusu onlardan uzak durmaktır. Kendilerinden uzak duranları hor görürler ama onları terk edenler korkmalıdır. Bu da Russo'yu evrensel, evrensel kırılan pasajlardan bir tanesi evet, öyle. diye yorumluyorum. Ben de aynı, aynı kelimeyi evrenseli çıkardım ben. E, evrensel mi dedin? Evet, evet. Çok güzel. İşte i̇şte. İkimiz aynı anda. Aklın yolu bir. Öyle. <gülüyor> Peki 25 dakikayı doldurduk. Kısıtlamamız böyle. Emir gibi devasa. Eseri. Yapıt gerçekten öyle ve e, Russo gibi beş çocuğunu da e, yetiştirme yurduna <gülüyor> bırakan evet. bir kişi tarafından kaleme alınmış olmasına onu da, rağmen. Onu Volter ortaya çıkarıyor değil mi? Volter ortaya çıkarıyordu galiba. Onu. Evet evet onun için de atışıyorlar. Evet onları daha sonra galiba. Kesinlikle. İlerleyen ele programlarda ele alacağız. Evet haftaya İsmail Yergüz burada olacak. Esasında bütün programı eşlik eden Ruso metinleri de onun Türkçesiyle seslendiriliyor burada. Onu söyleyelim. Sağ yayınları Russo'nun yapıtlarını onun çevirisiyle yayınlamakta. Haftaya esasında edebi açıdan değerlendirmeye başlayacağız. Özellikle Yalnız Gezer'in düşleri ve de itiraflar üzerinde. Yine Tabii ki Mustafa Bayka ve bu sefer İsmail Yergüz'ün da katılımıyla Russo programımız başlayacağız. Haftaya çarşamba saat 7'de devam edecek. Yalnız Gezer 300 yaşında Jean-Jacques Rousseau Hazırlayıp sunan Mustafa Bayka Açık Radyo program destekçisi olun